Beşinci Şua Otuz sene evvel yazılan matbu muhakematı ı bahsedilen sedd-i ve ye'cüc me'cüc vesaire eşratı kıyametten yirmi mesele, o muhakemata bir tetimme olarak on üç sene evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi. Haşiye Şimdi kırk seneden geçmiş. Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi. Beşinci Şua oldu. 31. mektuptan, 31. lem'anın beşinci şuağıdır. İhtar Evvelce mukaddimeden sonra gelen meseleler okunsun, ta mukaddimedeki maksat anlaşılsın. Bismillahirrahmanirrahîm فَكَجَّاءَ اَشْرَاطُهَا e ayetinin bir nüktesi, bu zamanda akidî avam-ı mü'minini vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Ahir zamanda vukua gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. Ve ma ya'lemu teviluhu illallah ve'r-rasihuna fil-ilm vuku'undan sonra tevilleri anlaşılır ve murad ne olduğu bilinir ki ilimde rasih olanlar Amenna bi kullin min indi Rabbina deyip o gizli hakikatları izhar ederler. Bu şu şûağın bir mukaddimesi ve 23 meselesi vardır. Mukaddime 5 noktadır. Birinci nokta İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri Elbette bedihi olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebubekirler alyı illi yineğe çıksınlar ve Ebu cehiller esfel isafiliğine düşsünler. İhtiyar kalmasa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem darı teklifte gözle görünecek olan alameti kıyamet ve eşlatı saat, bir kısım müteşavihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız, güneşin mağribten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdika mecbur ettiğinden, tevbe kapısı kapanır, daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hz. İsa aleyhisselamın nüzulü dahi ve kendisi İsa aleyhisselam olduğu nur imanın dikkatiyle bilinir herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhası ı müdhişe, kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. İkinci nokta, peygambere bildirilen umur gaybiye, bir kısmı tafsil ile bildirilir, bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'anın ve hadis-i muhkematı gibi. Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir, tafsilat ve tasviratı onun iştihadına havale edilir. İmana girmeyen hadisatı ı kevniyeye ve bu istikbaliyeye dair hadisler gibi bu kısımda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam belagatî ile temsiller suretinde sırrı teklif hikmetine muvafık tafsil ve tasvir eder. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulallah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti cehenneme gitti. Peygamberin yüksek belîğâne kelamının tebilini gösterdi. İhtar Hakayki imaniyeye girmeyen cüzi hadisatı istikbaliye, nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir. Üçüncü nokta, iki nüktedir. Birincisi, teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler, mürur zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden, vakıa mutabık çıkmıyor. Aynı hakikat olduğu halde, vakıa mutabakatı görünmüyor. Mesela, Hamileyi arş gibi arzın hamilesinden olan Sevr ve Hut namında ve misalinde iki melaike, koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş. İkincisi, bir kısım hadisler İslam'ların ekseriyeti noktasında veya hükümeti İslamiyenin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında virüt ettiği halde umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş ve bir cihette hususi bulunduğu halde külli ve âm telakki edilmiş. Mesela rivayette vardır ki, bir zaman gelecek, Allah, Allah diyen kalmayacak. Yani zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. Dördüncü nokta, ecel ve mevt gibi umuru gaybiye, çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misillü, dünyanın sekeratı ve mevt'i, ve nevi beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş. Evet eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti mutlaka içinde ve yarıdan sonra daracına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşeti mutlaka içinde havurecanın recanın maslahat karanı ve hakimanesi bozulduğu gibi, aynen öyle de. Dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı, kurunu ula ve vusta fikri ahiretten pek az mütesir olacaktı. Ve kurunu uhra dehşeti mutlaka içinde bulunup ne hayatı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de havf reca içinde ihtiyar ile itaatkarane olan ubudiyetin ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu. Hem eğer muayyen olsa bir kısım hakayık imaniye bedahet derecesine girer Herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmete iman bozulur. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umuru gaybiye gizli kaldığından herkes her dakikada hem ecelini hem bekasını düşündüğü için hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi her asırda dahi hem kıyamet kopacağını hem dünyanın devamını düşünebildiği için hem dünyanın faniliğinde hayatı bakiyeye hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya çalışabilir. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, musibet başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade manevi bir musibet, o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmeti ilahiye tarafından gizli perdeli bırakılmış ve ekser hadisatı kevniyye gaybiye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki gayipten haber vermek yasak edilmiş. La ya'lamul gaybe illa düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki medarı teklif ve hakaiki imaniyeden başka olan umuru gaybiye'den izn-i rabbani ile haber verenler dahi yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki o kitapların bir kısım tabileri tevil edip iman etmediler. Fakat itikadatı imaniyeye giren meseleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmet-i teklifin muktezası olduğundan Kur'an-ı mucizül beyan ve tercüman-ı zîşânı ve vesselam umur Uhreviyeden tafsilen ve hadisatı ı dünyeviyeden icmalen haber vermişler. Beşinci nokta Hem her iki canın asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudur edeceği telakki ve tevehüm edilmesinden, o rivayet müteşavih olmuş, manası gizlenmiş. Mesela tayyare ve şimendiferle gezmesi. Hem mesela, meşhur olmuş ki, İslam Deccalı öldüğü vakit, ona hizmet eden şeytan, İstanbul'da dikili taşta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki, o öldü. Yani pek acip ve şeytanları dahi hayrette bırakan, radyo ile bağırılacak, haber verilecek. Hem Deccal'ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsiyle münasebetler rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hazreti İsa Aleyhisselam onu öldürebilir. Başka çare olamaz rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek ancak semavi ve ulvi halis bir din, İsevilerde zuhur edecek ve hakikatı ı Kur'aniye iktida ve ittihad eden bu İsevi dinidir ki, Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. Hem bir kısım ravilerin kabili hata içtihatlarıyla olan tefsirleri ve hükümleri, hadis kelimelerine karışıp hadis zannedilir. Mana gizlenir. Vaka mutabakatı görünmez, müteçabih hükmüne geçer. Hem eski zamanda, bu zaman gibi cemaatin ve cemiyetin şahs-ı manevisi inkişaf etmediğinden ve fikri infiradi galip olduğundan, cemaatin sıfat-ı azimesi ve büyük harekatı, o cemaatin başında bulunan şahıslara verildiği cihetiyle, o şahıslar, harika ve külli sıfatlara layık, ve muvafık olmak için yüz derece cisminden ve kuvvetinden büyük bir acube cisim ve müthiş bir heykel ve çok harika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lazım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Vaka mutabakatı görünmüyor ve o rivayet müteşabih olur. Hem iki deccalın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdilere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor. Hadisi müteşabih hükmüne geçer. İmam Ali radıyallahu an yalnız İslam Deccal'ından bahseder. Mukaddime bitti, meselelere başlıyoruz. Şimdilik o hadisatı gaybiyenin yüzer misallerinden mülhitler tarafından avamın akidelerini bozmak fikriyle işa edilen 23 meseleleri Tevfik-i Rabbani ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o meseleler mülhitlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber, her biri bir lema icaz-ı nebevi olduğu görünmekle ve hakiki tevirleri ispat ve izhar edilmekle, akide-i avamı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını, rahmet Rabbaniyeden rica edip, hatiyatımı ve galataatımı af-u mağfiret altına almasını, Rabb-i Rahimimden niyaz ederim.